ve nesetime Evet. Azhab azhab alnaşna uydun. Kur'an ve sahih, Sünnet'e göre İslam topuğunu görüyorduk. Taharet babından başlayarak namaz konusuna geldik. Ey babına geldik. Bugünkü dersimiz ise inşallah namazın hükmü hakkında olacak. Diyor ki Allah Celle Celaluhu Nisa Suresinin 103. ayetinde ''İnna salate kânet alel mu'minîne kitâben mevkûte'' Burada اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِينَ كِتَابًا اَيْ مَفْرُودًا Bakara Suresinin buna tasdikan Bakara Suresinin 183 ayetinde diyor ki Allah Celle Celaluhu ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ Ondan sonra Bakara Suresinin 178. ayetinde diyor ki ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ Buradaki ya eyühellazina amenu ay ey iman iden terkutibe aleykumus siyam ay furid aleykumus siyam. Diğer ayeti kerime de ya eyühellazina amenu kutibe aleykumul al qisas ay furid aleykumul al qisas. El qisas burada ki el qisas tan maksadani oruc millidir. Qisas ay bir kişi bir kişi öldürdüğü zaman İslam'ın kanunları çerçevesi içerisinde Müslümanların halifesi o kişiyi ne yapar? Öldürdürür. <gülüyor> Dolayısıyla burada ey kutiba aleykumul kisas. Ey kisas yapmak sizin üzerinde farz kılındı. Veyahut da oruç sizin üzerinizde farz kılındı. Burada da ayette ey doğrusu veyahut şüphesiz namaz, müminler üzerinde belli vakitlerde ne oldu? Farz kılındı. Belli vakitlerde farz kılındı. Ve Müslümanlar için günde beş vakit namaz var. Fecir namazından başlayarak sonu yatsı namazıdır. fecir namazı bütün bu beş vakit namazı Cebrail aleyhissat ve selam Ali ve selam'a gelerek her namazı vaktinde ona imam olup Ali aleyhissat ve selam'la beraber namazı kıldırdı. Ve her kıldırdığı namaz dedi ki işte bu namazın vakti budur. Tamam mı? Ve biliyorsunuz namazın bir ilk vakti var ve son vakti var. Mesela örneğin öğlen namazı bir gölge onun mislisi olduğu kadar. Yani onunla böyle ne olur? Silinerek eşit manaya gelen. İkindi namazın vakti bir gölgenin iki mislisi olması. Akşam namazının vakti işte batıp güneş batması. Fecir namazının vakti de güneşin yani son vakti güneşin çıkması. Dolayısıyla bu iki vakit arasında mesela fecir namazının birinci vakti Biliyorsunuz iki tane şafak var. Bir yalancı şafak var, bir doğu şafak var. Birinci şafakta değil, ikinci şafakından şefakın, başlayarak güneş çıkıncaya kadar. Dolayısıyla en efdalı, en efdalı namazları vaktinde kılmaktır. En efdalı namazları ilk vaktinde kılmaktır. Ama bazı mazeretler varsa ortasında ve yahut da sonunda kılmakta bir beis yoktur ve mukaddemede biz buna değinmiştik. Hani Cem'u's-Suri de ya hayzben bölümünde bunlara hep değindik. Burada <gülüyor> yani bu e, Kur'an-ı Kerim'den, öbür tarafta sünnetten li kavli ve bin Cebel Allah celle celalühü selam Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderdiği zaman dedi ki ya Muaz orda ehli kitap var. Yani onu oraya davetçi olarak gönderdi ve onlara ilk söyleyeceği şey nedir? Kelime-i şehadettir. Kelimeyi şahadetten sonra eğer kelimeyi şahadete icabet edip kabul ediyorlarsa ondan sonra onlara namaz kılmayı emredeceksin. edeceksin. Buna da icabet ederlerse ondan sonra zekat vermeyi. Ey zenginlerinden alıp tamam mı? Ve Yahutta yanında bir miktar malın isabı bulunuyorsa o nisaptan sonra o nisaba düşen zekata alıp oradaki fakirlere dağıtma ondan sonra oruç, ondan sonra zekat ve bu şekilde. Ve burada diyor ki inneke te'eti kavme min ehl-kitab sen diyor oraya gittiğin zaman diyor ehli kitap to toplumlarıyla veya toplumuyla karşılayacaksın diyor. fed'uhum ile şehadeti en la illallah. İlk şey, ilk yapman gereken şey nedir? Onları Allah'tan başka hak mağbul olmadığına ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'in de resul olduğuna da iman etmeye davet edeceksin. Hemen arkasında diyor ki ve enni rasulullah. Ondan sonra diyeceksin ki Muhammed de onun nedir? Elçisi ve resulüdür. Ve burada Muhammedun rasulullah ve Ali alayhi ve Semin oradaki şahadetteki manası nedir? Burada alimler onun tefsir ederken şöyle diyorlar. Ey Ta'atuhu fima amr. Ta'atuhu fima amr. Yani aleyhissalatü vesselam bütün emirlerine yapmak itaat etmek. Ve tasliquhu fima akbar. Ve her haber verdiği şeyi tasdik etmek. Kayıtsız sarsız. Çünkü aleyhissalatü vesselam din konusunda bir şey konuştuysa kesinlikle yalan konuşmaz ve kendiliğinden konuşmaz. Din konusunda aleyhissalatü vesselamın konuşması tek kelimeyle Allah celle celaluhu tarafından ne yapıyor? Yönlendiriliyor. Ondan sonra vacitina ve Yani kelime -i, kelime şahadetin tamam mı? Kelime-i tevhid neydi? Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek hiç kimse yoktur. Allah'tan başka diğer bir manada Allah'tan başka hak mabud olmadığına dair. Bu kelime-i tevhidin manası. Ve eşhedü en Muhammedur Resulullah'ın manası buna çok bunu çok iyi kavrayın. Bu çok önemli. Çünkü belki şu anda bir buçuk milyar Müslüman var. Belki yüzde 99'undan fazla desen ki ona Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kelime-i gelen manasını bana anlatır mısın hiç kimse bilmez. Belki ben bunu açıklamadan önce size söyleseydim belki bilmeyecektiniz. Dolayısıyla burada Açıkladım. çünkü Kava'it Arba'a da var belki orada ezberlemiştir. Evet. Burada Burada yani eşhedü en ilahe illallah, Buradaki eşhedü ay tanıklık ederim ki şahadet ederim ki tanıklık ederim ki Allah'tan başka hak mabud yoktur. Ve yahulla ve yahutta Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek mağbud yoktur. Çünkü mabudlar çok. Tamam mı? Hemen arkasında çünkü Muad bin Cebel'a bunu onu bunu anlatmaya çalışıyor Resulullah sallallahu Çünkü ehli kitap nedir? Ehli kitap Yahudiler ve Hristiyanlardır. Dolayısıyla Müslüman olan bir kişi yani bu kelime-i şehadeti ve veyahut da söyleyen, tekrarlayan Müslüman diyen insanlara kelime-i şehadeti onlara söyletirmeye gerek yoktur. Ama onlara neyi söyletmek lazım? Onun manasını öğretmek lazım. Kelime-i şehadetin manası nice Müslümanlar var ki diyorsun ki şu kelime-i şehadetin manasını bana anlatır mısın? Adam diyor ki bilmiyorum. Veyahut da diyecek ki La ilahe illallah, ey Allah'tan başka yaratıcı yoktur diyecek. Çünkü genelde akide kitaplarında bunu yazıyorlar. İster eşariler olsun, ister maturidiler olsun. Genelde kitaplarında, tevhid kitaplarında La ilahe illallah, ey Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Oysa ki burada La ilahe illallah'ın manası yaratıcılıkla değil, ubudiyetle alakası var. Ubudiyetle alakası var. Yahudi ve Hristiyanlar Allah Celle Celaluhu'nun kainatı yarattığı, yani Allah Celle Celaluhu'nun kainatı yarattığına dair inanıyorlar. Tamam mı? Dolayısıyla onlara Ali yani Aleyhisselam muadet demedi ki sen git onlara, ki Allah'tan başka Arab yok. Yahutta git rububiyet tevhidi anlat. Müşrikler bile rububiyet tevhidini ne yapıyorlardı biliyorlardı ve iman ediyorlardı ancak uluhiyet tevhidini reddettiler ve burada hemen arkasında diyor ki ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resuluhu ve burada demek istiyor ki tanıklık ederim ki şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah resulünün elçisidir peki bu Allah, Allah celle celaluhu bu elçiyi ne için gönderdi niçin gönderdi ve ne için gönderdi ve bu, bunu gönderdiği zaman kime gönderildi ve bu gönderilen kişiler de buna ne yapması gerekiyorlar onun emirlerine emir ve yasaklarına yüzde yüz itaat etmeleri gerekiyorlar İkincisi Allah tarafından neyi haber verdiyse mutlak manada yüzde yüz tasdik etmesi, etmeleri gerekiyor ama ne yaptılar müşrikler o zaman ve vesselam'ı tekzip ettiler Yahudiler tekzip ettiler Hristiyanlar tekzip ettiler bir cüz Yahudi ve Yahudi Hristiyan Aleyhisselatü Vesselam'a yani bazı şahıslar iman etti ama genelde diğerleri hepsi inkar ettiler. Dolayısıyla burada hemen arkasında diyor ki وَاجِتِنَابْ مَا anhu عَنْهُ وَزَجَرٍ Bunu çok iyi kavrayın. Birincisi تَاعَتُهُ فِي مَا عَمَرٍ İkincisi تَسْلِقُهُ فِي مَا اَخْبَرٍ Üçüncüsü anhu مَا نَهَا عَنْهُ وَزَجَرٍ تَاعَتُهُ فِي مَ en bütün emir buyurduğu şeyler ne yapmak itaat etmek veyahutta emirlerine itaat etmek. Her haber verdiği şeyi de ne yapmak tasdik etmek. Artık bu ister gayb ile ilgili olsun, ister ibadetle ilgili olsun. Aleyhissat ve din konusunda ve haber verdiği her şeyi ne yapmak lazım? Tasdik etmek lazım. Aksi takdirinde Aleyhissat ve selamın özellikle gayb ile ilgili bir şeyi inkar eden bir kişi Allah korusun küfre düşer küfre düşebilir ama kafir olmayabilir. Niçin? Çünkü o kişi cahil olabilir, mukallid olabilir. Ve bundan önceki derslerimizde bir bu tekfir meselesinde bunları zikretmiştik. Altı tane şey. O zaman bu kişi gaybtan olan bir şeyi örneğin Miraç hadisesini. Evet. Tamam mı? Miraç aleyhissalâtu vesselâm mi çıktıktan sonra ve indikten sonra müşrikler dediler ki Ebu Bekir'e senin, senin arkadaşın veyahut da senin sahibin şöyle şöyle diyor eğer o dediyse doğru söyledi hiç bir miskan zerre kadar yani ne yapmadı e, tereddüt etmedi ama onlar ne yaptı onlar dediler ki olur mu daha yatağı soğuk olmadan daha yatağı olduğu gibi sıcak yani o kadar efendim yok Kudüs'e gitti Kudüs'e nebilerle, Resul'lerle namaz kıldı. Ondan sonra birinci gök ikinci gök 7 gök kadar ondan sonra bir gökten sonra işte Mısır'da Munte'ye çıktı. Allah C Allah C Allah, Allah Celle Celaluhu ile muhatap oldu. Namazı e emretti derken ve döndü. Bu hepsi yani ilahat içerisinde. İnince daha yatağı sıcaklıktan soğumamıştı. Hı, mümkün değil. Bundan dolayı herhalde o Sıddık'la kabını aldı. İşte burada özellikle gayb ile ilgili veyahut da herhangi emir ve yasaktan dolayı herhangi bir meselede Aleyhisselatü'ne tasdik etmemek Yahudiler ve Hristiyanları yaptıkları gibi Mesela dediler ki evet bu Rasuldür ama sadece Araplara Resul olarak gönderildi. Ben, İsrailla, ben İsrailoğullarına değil. Dolayısıyla ne yaptılar? Bu hadiseden dolayı kafir oldular. Ve Mesih Allah'ın oğludur, oğludur dediklerinden dolayı da müşrik oldular. Kur'an'ı reddetmeleri, Aleyhisselatü Vesselam'ı reddetmeleri burada küfre düştüler. Öbür tarafta İsa, Hristiyanların İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın oğludur demeli, demeleri, Yahudiler de Uzeyr Allah'ın oğludur demelerinden dolayı o konuda da müşrik oldular. O zaman ehli kitap hem müşriktirler hem de kafirdirler. Niçin? Burada Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik etmeyi reddetmekleri için inkar ettikleri için öbür tarafta ecitineb mena anhu ve yani ali satt ve selam neyi yasakladıysam mutlak manada ondan yasaklanmak lazım tek kelimeyle Onun için nicehreis ve hadis şefta diyor ki ida amertukum bir şey fa'tu minhu siz bir şey emri derse onu gücünüz nisbetinde yapınız eğer gücünüz üstünde ise o emretmiş olduğu şeyi yerine getirmezseniz o zaman siz sorumlu değilsiniz Hemen arkasında diyor ki Sattı ve Selam. Ve eğer nahi tokum şeyin, fajtani bu. Tamam. Yani burada ancak sizi, sizi bir şeyden sakındırdığınız zaman, tamam mı? Ondan tek tek kelimeyle ondan hemen sakınacaksınız. İjetinab manağı onu ve Yani burada Ali ve bir şeyi sakındırdıysa. O sakındırdığı şeyde mutlak manada sakınmak lazım. Peki sakınmadıysa ne olacak? Örneğin, Allah Celle Celaluhu'na, biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu insanların erkeklerini kıllı olarak yarattı. Çok nadir, belki milyonlar içerisinde bir kişi sakalında, yüzünde ve saç, başında saç gelmeyebilir. Genelde erkekler hepsi nedir? hepsi sakallı, e, kıllıdır. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu Aleyhisselatü ve ondan önceki Resullere sakal bırakmayı emretti. Bu nedir? Bu emirdir. Peki onu kesmek, onu tıraş etmek nedir? Sakındırmaktır. Bu kişi mesela sak sakınmıyor, ey kesiyor. Bu kesmesiyle dinden çıkar mı? Dinden çıkmaz. Ehli Sünnet ve cemaatin inancına göre dinden çıkmaz. Ama haricilere göre dinden çıkar. Biliyorsunuz hariciler büyük günahlardan dolayı herkesi tekfir ederler. O zaman Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın inancına inancında olan insanlar, Müslümanlar eğer inkar etmiyorlar o sakınmadıkları şeyler artık herhangi bir şeyde. Örneğin alkollu içki. Alkollu içki Allah Celle Celaluhu sakındırıyor. Müslüman sakınmıyor, içiyor. Bu nedir? Bu günahkardır. Yani fasıktır bunu irtikab eden. Sakalın kesilmesi yine o şekilde ama dinden çıkmaz. Ha o zaman bu Müslüman hayrı da var kötülüğü de var. Hayır ve kötülük konusunda biliyorsunuz kararı verecek olan Allah Celle Celalühüdür. Yani Allah hak. Allah'la alakalı olan haklar Allah Celle Celalühü alakalı olduğu için o dilerse affeder, dilerse azab eder. Ey sakalını kesen, alkollü içki içen, zina zina yapan, adam öldüren, ribet yapan, gıybet hem Allah'la alakalı olan bir hak olduğu gibi Aynı zamanda kulla alakalı bir hakkı var. Çünkü o kişinin ırzına tecavüz etmiş oluyor. Tamam mı? Irzına derken ey namusuna değil. Irz demek ey onu ne yapmak? Onun aleyhinde şeyler konuşmaktır. O zaman burada bu kişi namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, belki de cihat yapıyor, sadaka veriyor. Efendim kitap okuyor, şu okuyor, bu okuyor. öbür tarafta da masiyetleri var. O zaman ayet-i kerime dayanarak, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرَ يَرَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرَ يَرَ ayetine dayanarak, Müslüman'ın iyilikleri de var, kötülükleri de var. Bu iyilikleri ve kötülükleri öbür dünyada, biliyorsunuz, sağda solda olan melekler her şeyi yazar, ve öbür dünyada herkesin kitabı, herkesin kitabı var, ey sicilleri var, dosyaları var. Allah Celle Celaluhu bu dosyadaki amelleri ne yapıyor? Ölçüyor, yani dartıyor. Ondan sonra, hayırlar daha ağır gelirse bakıyorsun ki Allah dilerse geçmiş günahları ne yapıyor? Affediyor. Veyahut Allah Celle'ye dil, dilene bağlı kalarak dilerse günahlarından dolayı ona azaba çiftirir. Bu azap bittikten sonra tekrar ne yapıyor? En sonunda cennete giriyor. Ama mahsiyet mahsiyettir Yani bir kişi dese ki ben alkolü içki içiyorum. Alkol haramdır buna inanıyorum. Kesin haramdır. Ama ne yapayım? Alışkınlık, alışkanlık veyahut da nefsime uyuyorum gibisi bu itirafıyla bu adam kafir olmaz ama büyük günahkar olur. Çünkü alkolü içki içmek, adam öldürmek, zine yapmak, namuslu, şerefli erkek ve da kadına iftira atmak tamam mı? Ve sakal kesmek, isbel misbel bunlar hepsi nedir? Bunlar büyük günahlardandır. Onun için bazı alimler demişler ki her namaz vaktiyle namaz arası, diğer namaz arasında yapılan masiyetler hepsi bu namaz, obür günahlara kefarettir büyük günahlar müstesna veya da ömre ve ömre bir ömre ile diğer ömre arasında ki günahlar hepsi affolunur büyük günahlar müstesna veya hut hac bazı alimler diyorlar ki hac esnasında yapmış oldukları günahlar hac'tan sonra terk terk edip de ter, geri dönmezse o zaman büyük günahlar da ne olur affolunur ama tekrar geri dönerse o zaman yeni yaptıkları günah karşılığını alacağı gibi geçmiş günahlar da affolunmuyor. Ama haçtan sonra bu günahlardan, büyük günahlardan tövbe ederse, bir daha dönmese işte bu hac büyük günahları da ne yapmış olur? Tertemiz etmiş olur. Dolayısıyla burada Ali Satt ve ve yasakları çok önemlidir. Maalesef şiddet Müslümanlar Ali Satt ve emirlerine hiç dikkat etmiyorlar. Onun için ayetullah Celle diyor ki Femen ata'a Allah ايش؟ Ne diyor? Rasul yani Allah'a itaat etmek, mi? itaat etmektir. O zaman Resul diyor ki: "Eğer size bir şey emredersem, yapabildiğiniz Tamam? Mı? Size bir emir verirsem veya otta size bir emir emri dersem, onu gücünüz nisbetinde eğer hakikaten gücün nispetindeyse yapmazsanız kesinlikle sen sorumlusun. Yok senin gücünün üstündeyse gerçekten yapamıyorsun. O zaman sen burada sorumlu değilsin. Tamam mı? Bu meseleye çok dikkat etmek lazım. İşte burada Eşhedü enne Muhammeden Resulullah'ın manası burada burada ne yapıyor? Üç şeyde tahakkuk ediyor. Bir emirlerine itaat etmek, haber verdiği şeye tasdik etmek ve sakındırdığı şeylerden sakınmak. Ve burada Muad bin Cebe diyor ki fe inhum ata'u ata ata lithalike ey Kelime-i kabul ettikten sonra hemen diyeceksin ki فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ اِفْطَرَدَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ salavat. <صَلَوَات> kelime-i söyleyip iman ettikten sonra sadece bu kelimeyi söyleyip de ondan sonra hiçbir şey yapmayacaklar diye bir kayda yok. Çünkü din sadece kelime-i söylemekle değil. Kelime-i insan İslam'a giriyor ve da imana giriyor. Ondan sonra görevler var. Emir ve yasaklar var. İşte bunları yapacaksın bunları yapmayacaksın. Çünkü bu İslam'a bir giriştir. İslam'a bir giriş yapıldıktan sonra diğer tahassuslar gibi her tahassusun kendine göre bir emir ve yasakları var. Öyle değil mi? O tahassus diyor ki şunu yapacaksın şunu yapmayacaksın. O zaman şunu yapacaksın dedikleri yapacaksın yapmayın dedikleri yapmayacaksın. İslam'da da yine o şekilde. Allah Celle'ye emir ve yasakları var. Emirlerini yapacaksın, yasaklarını yapmayacaksın. O zaman kelime-i söyledikten sonra mutlak manada yukarıda kelime-i şehadeti tefsir ettiğimiz gibi o zaman burada Allah ve Resul'ün emirlerine sımsıkı sarılmak lazım. Fa'tasimu <gülüyor> bihablillah Ve buradaki ki fa'tasimu bihablillah cemian derken ay hep ne stopyekun Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız. Ey Allah'ın emir ve yasaklarına sımsıkı sarılınız. Allah'ın emir ve yasaklarına. Ve Ali Sofra'nın emir ve yasakları Allah'ın emir ve yasaklarıdır. Ali Sofra'nın din konusunda kesinlikle emir ve yasak yapamaz. Tamam mı? Dünya konusunda hata edebilir ama din konusunda asla hata edemez çünkü o vahid'den başka bir şey konuşmuyor. İn ve eş illa vahyun yuh. Evet. <gülüyor> o zaman diyor ki inna Allah haftara alehim 5 salavat. Allah celle celalü onların üzerinde 5 vakit namaz kıldı. Fecir, öğlen, ikindi, akşam, yatsı. Tamam mı? Bu beş vakit namazdan sonra bitir namazı var. Bazı alimlere göre vaciptir, bazı alimlere göre vacip değildir. Bir Arabi yani satt ve gelip ona yani dağdan gelip ona bazı şeyleri sormak istediği zaman ona sorduğu zaman diyor ki bana neyi emredersin işte beş vakit namazı. Tam bunları yaptıktan sonra diyor işte efendim zekat oruç hac falan. Ondan sonra diyor ki vallahi diyor bunlardan başka hiçbir şey yapmam. Ve burada bir dikkat ediyorsanız vitir namazı onun içinde değildir. Ve burada Aleyhisselatü Sem diyor ki eğer doğru söylüyorsa o kurtuluşa ermiştir. İşte cumhur üleması burada vitrin vacip olmadığını tamam mı? Sünnet olduğunu Hanefi fukasına göre vacip olduğunu diğer bir rivayete diyor ki kim cennet ehlinden birisine bakmak istiyorsa buna baksın. Niçin? Çünkü bir Müslüman kelime-i söyleyip ve gereklerine inanıyorsa ve kelime-i gereklerini yerine getiriyorsa, emir ve yasaklarını getire, yerine getirebiliyorsa bu kişi cennet ehlindendir. Ama onun yanında bazı ihlaller varsa bu ihlallardan dolayı Allah'la alakası ise Allah dilerse onu affeder, dilerse onu cezalandırır. Kul hakkı varsa, kul hakkı varsa bu yasaklarda o zaman bu iki kul birbirleriyle anlaşmadıkları müddetçe Allah Celle Celaluhu her ikisini de cennete koymuyor. Yani cennetle cehennem arasında bir arsada kalıyorlar. Bunlar birbirleriyle anlaşıncaya kadar. Veyahutta Allah Celle Celaluhu'nun sevdiği iki tane kul ise bunlar Allah Celle Celaluhu aralarını bularak aralarını bularak onları ikisini de ne yapıyor cennete sokuyor. Aleykümselam. O zaman burada namaz Allah Celle Celaluhu tarafından kelime-i şehadetten sonra farz edilen en önemli ibadettir. Bu ibadeti terk etmek Allah katında en büyük günahtır. Ve bazı alimlerde itikadi küfür olup dinden çıkar, ebediyen cehennemde kalır. Bazı alimlere göre ameli küfürdür, itikadi küfür değil. Tamam mı? Allah'a karşı büyük şirk veyahut da büyük küfür işlemediği müddetçe Allah'ın meşiyeti altında kalır cezasını çektikten sonra Allah Celle Celaluhu en sonda onu cennete götürür. Çünkü kalbinde mis, bir miskazerrak kadar iman olan bir kişi ebediyen cehennemde kalmayacak. Evet cehennemde yerini görecek, azabını görecek ondan sonra en son cennete götürecek. Ve biliyorsunuz cehennem Müslümanlar için edinilmiş bir yer değildir. Cehennem kafirler için edilen bir yerdir. Tıpkı ülkelerde kanunlardan, beşeri kanunlar olsun, daha başka kanunlar olsun, hangi devlet olursa olsun, kanunları ne olursa olsun biliyorsunuz. Hapishaneler kimler için yapılır? Mücidimler için yapılır. Ama salih bir insan, salih insanlar için yapmazlar bu hapishaneler. Çünkü efendi, salih, terbiyeli insanlar, hapis onların yeri değildir. Hapis genelde kimlerin yeridir? Mücidimlerin yeridir. Cehennem yine o şekilde. Cehennem kimlerin yeridir? Kafirlerin yeridir. Ve Allah Celle Celaluhu cehennemi kafirler için yarattı. Ama kafirlerin amelini yapan bir Müslüman o zaman o amelinden dolayı, kötü amelinden dolayı Allah Celle Celal onu cehenneme koyuyor ve azabını çektikten sonra tamam mı? Veyahut da bittikten sonra onu cehennemden çıkarıp cennete koyuyor. Dolayısıyla biz namazın terki küfür müdür değil midir? Zamanla inşallah önümüzde gelecek ama bir up, ipucu vermek istedim acizane. Sünnetten diğer bir delil ise namazın farz olduğuna dair bir delil ise biliyorsunuz İmam Bukhari ile İmam Müslüm'ün bir ittifak ittifak ettikleri hadisler Aleyhisselam diyor ki bu niye İslamu ala khams İslam beş esas üzerinde veya da beş temel üzerinde kurulmuştur. Bu beş temelin birincisi neydi? kelime şahadettir. şehadettir. Tıpkı yukarıda anlattığımız gibi. ikinci temeli veyahut da esası Arapça'da rükün deniliyor. Ve esef i şedid. Türkçe kitaplarında imanın rükünlerine ve İslam'ın rükünlerine İslam imanın şartları ve İslam'ın şartları diyorlar. esef i şedid. Bu çok kötü bir tabirdir. veyahutta da kötü bir tercimedir. İslam'ın rükünleri şart değildir. veyahutta da imanın rükünleri şart değildir rükündür. Ey! Rükün bir şeyin içindendir. Şart bir şeyin dışındandır. Onun için namazın şartları var mesela. Tamam mı? Namazın şartları başta yani ilk başta nedir? Namazın şartları <gülüyor> Müslüman olması. Müslüman olmayan bir kişi abdest ta alsan ama rükû, sucud, fatiha, bu falan kısa bile namazı batıldır. Dolayısıyla ilk şart Müslüman olması gerekiyor. İkinci şart Akıl olması gerekiyor. Yani mecnun olmaması, delil olmaması gerekiyor. Tamam mı? İkinci şart. Hatta sarhoş. Kişi sarhoş ise o sarhoşluk esnasında abdest alıp namaza dursa onun namazı batılır. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sarhoş iken namaza yaklaşmayın. Tamam mı? Ondan sonra üçüncü şart nedir? Ettemiz. Et Bir kişi yedi yaşına geldiği zaman namaz kılması gerekiyor. Yedi, yedi yaşından önce namaz Çocuğa namaz emredilir mi, emredilmez mi? Bundan önce, bundan sonraki hadiste değineceğiz, tamam mı? Ondan sonra temizden sonra nedir? Temizden sonra setre avret Yani aüreti ne yapacak? Tesettür edecek ve iğnayı da kapatacak. Ve bu şekilde şartlar. Yani şart ibadetten öncedir. Ve burada genelde bütün kitaplarda illa merhamet Allah bu son dönemde yani selefi kardeşlerinin e, tercüme ettikleri kitaplarda bazen bakıyorsun ki, diyorlar ki üç temel veyahut da üç esas veyahut da rükün diye söylüyorlar. Rükün Türkçesi ne hocam? Esas, temel. Evet. Tamam mı? Temel veyahut da esas. Mesela Uthul-ü diyor ki ne diyoruz? Üç esas. Yani üç temel. Ve imanın rükünleri yani imanın temelleri. Bunlar temeldir. Bina dört kala et üzerinde oturtturulur. Tamam. Bu rükün yani direk dediğimiz tamam mı? Bina. iki direk üzerinde bina edilirse yani yıkılmaya mahkumdur. Dolayısıyla bu esas rükünlerden bu esas temellerden esaslardan bir kişi bir, ek, bir rükün veyahut da bir esas bir temel eksik olursa o din nedir? Sarsızlıkla kalıyor. O kişi için. Dolayısıyla burada Aleyhisselam diyor ki birincisi şehadeti en la ilahe illallah. Birincisi Kelime-i şahadeti getirmek ve bu kelime-i şahadeti getirmek dille telaffuz etmek. Ey dille telaffuz edip kalben tasdik etmiyorsa batınen kafirdir münafıklar gibi ve zahiren Müslümandır. Onun için münafıklar, Hz. dönemindeki münafıklar küfrü ne yapıyorlardı? Gizliyorlardı. Kalplerinde gizliyorlardı. İslam'a açığa vuruyorlardı. Ve genelde münafıklar ve Şiiler ve Yahud muhalif Gruplar, hangi grup olursa olsun. Yani azınlıkta olan grup, çoğunlukta olan grup içerisinde kendini gizler. Öyle değil mi? Niçin? Çünkü o çoğunlukta olan grubun içinde birçok zararlar görebilir. veya da birçok faydalardan mahrum olabilir. Munafıklar Aleyhisselam döneminde Medine'de İslam devletini kurduktan sonra İslam ümmeti, yani Aleyhisselam'ın ashabı çoğunlukta olup, bütün kararlar onların ellerindeyken, munafıklar azınlıkta oldukları için oradaki ve Vesselam'ın getireceği ganimetlerden ve da onlara zarar vermeler ne yaptılar? Zahiren bu kelime-i şehadeti maalesef-i getirdiler. Ama kalben hiçbir zaman onun manasına inanmadılar. Ey eşhedü en la ilahe illallah şehadet ederim ki, ey tanıklık ederim ki Allah'tan başka hak mabud yoktur. Manasını hiçbir zaman inanmadılar. Ama maalesef-i şedid ettiler. Dolayısıyla bir kişi kelime-i şehadeti telaffuz edip kalben iman etmezse o kişi zahiren Müslümandır. Yani Müslüman muamelesi görür. Tıpkı ve Sinem döneminde münafıkların gördükleri muamele gibi. ve Vesselam'ın arkasından namaz kılıyorlar, cihada gidiyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar. Tamam mı? Bütün bu şaireleri yapıyorlardı. Ve öldükleri zamanda cenaze namazlarını yıkıyorlar, kılıyorlar ve Müslümanların mezarına gömüyorlardı. Niçin? Çünkü Müslümanlar zahire bakar. Zahiren bunlar Müslümandır, zahiren hükmettiler. Ama Allah Celle Celaluhu bu münafıkların kimlerin olduğu, tamam mı? Ve hangi şahısların olduğuna dair ne yaptı? Allah Celle Celaluhu Ali Sattu'sulem'e haber verdi. Ali Sattu'sulem de Hüzeyfe'ye yazdırdı. Onun için onun döneminde ölen bir münafık Hüzeyfe Radıyallahu Anh o münafıkın namazını kılmıyordu. Çünkü biliyor ki bu münafıktır. Bir kişi bir kişinin münafık olduğunu bildiği zaman üzerinde namaz kılmak caiz değildir. Biliyor ki bu kafirdir. Onun için kafirlerin namazı kılınmaz. Öbür tarafta, wa ashhadu anna muhammadan abdur Yani Yahudiler ve Hristiyanlar genel itibarıyla Allah'ın var olduğuna inanıyorlar. Ama şirk koştular. Tamam mı? Onun için anlayışat ve selam dikkat ediyorsanız. Muad bin Cebel'in Yemen'e gönderdiği zaman diğer bir rivayette e, Abu Musa el-Aşari'yi gönderdi ve Ali bin Abi Talib'i gönderdi tamam mı? Her üçüne de ilk söylediği şey neydi? Kelime-i Şehadet. Demedi ki yani hiçbir zaman Muad'a demedi ki Ya Muad onlara rebubiyet tevhidini veyahut da isim ve sıfatları tevhide anlat. Yok. Neyi terkiz etti? Uluhiyet tevhidine üzerine terkiz yaptı. Dedi ki Kelime-i Şehadet Ondan sonra hemen arkasında kelime-i şehadetten sonra ve وَاِقَامَ الصَّلَةِ Ey, bu kelime-i şehadeti söyledikten sonra ne yapması gerekiyor? Tek kelimeyle namaz kılması gerekiyor. Namaz çok önemlidir. Namaz dinin direğidir. Namaz dinin direğidir. Allah korusun namaz kılmayan bir insan her kötülüğü yapabilir. Zina da yapabilir. Bir alkollü içki de içebilir, yalan da atabilir, adam da öldürebilir. Her çeşit kötülük yapabilir. Çünkü ileride geleceği gibi dosdoğru namaz kılan bir insan, o kıldığı namaz, onu kötülüklerden alıkoyar. salate tenha anil عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Şüphesiz ki namaz, kötülüklerde ne yapıyor? Alıkoyuyor. Onun için özellikle namazda esnasında, örneğin, bir kişi Namazın dışında daha başka yerlerde olduğu zaman ne yapıyor? Masiyetlere dalıyor. Namaza geldiği zaman namaz esnasında en azında o masiyetlerden kendini alık koyuyor. Niçin? Çünkü namaz baştan sona kadar hepsi zikir ve duadır. Ve burada diyor ki aleyhissalatü vesselam ve iqam Bizim konumuz da sana namaz olduğu için burada ey namazı dost doğru kılmak. Buradaki namazı dost doğru kılmak. Ey Rükünleriyle, şartlarıyla, rükünleriyle, vacipleriyle, sünnetleriyle. Sünnetleri yerine getirmezse namaza hiçbir halel girmez. Ey namaz bozulmaz ama eksiktir. Nasıl eksik? Ey sevaptan eksiktir. Ama rükünleri bilerek bilmeyerek terk etmek kesinlikle <gülüyor> namaz batıldır. Vacipleri bilmeyerek terk etmek namaz batıl değildir ama bilerek vacibi terk etmek namaz batıldır. Tamam mı? Şartlar yine o şekilde şartlı, namazın şartlarından birisini terk ederse namazı batıldır. Örneğin bütün şartlar içinde haizdir. Tamam mı? Ama avreti ne yapmıyor? Örtmüyor. Haizdir mi demek? Efendim? Haizdir. Haiz, e, ne dedim ben haiz? Haizdir. Bütün, şartlara sahiptir. Ha, bütün şartlara sahiptir. Haiz yani haizle karıştırmamak lazım. Yani haizle karıştırmamak lazım. Evet yani onu kapsıyor. Burada bir kişi mesela bütün her şeyi, avretini de kapattı, bütün şartları yaptı ama kuzeye doğru namaz kıldı. Namazı batıldır. Rükû var, sucut var, kıraat var, hepsi var ama kuzeye döndüğü için veyahut da batıya, gerçi burada Suudi Arabistan'da batık kıbleye geliyor, tamam mı? Yani kıblenin dışında diğer yönlere yönlendiği zaman namaz kılmak için onun namazı her ne kadar bütün rükünler, şartlar, vacipler hepsi içindeyse de o şarta muhalif olduğu için bütün bu rükürler, şartlar, vacipler hepsi fasıhtır. Tamam mı? Evet. Dolayısıyla namaz, namazı dosdoğru kılmak ve özellikle namaz esnasında huşu içerisinde olmak. Ve burada Müslüman namaz kıldığı zaman elinden geldiği kadar manasını bildiği ayetleri okuması gerekiyor. Yani ezberinde olup manasını bilmediği ayetleri okumasın ezberinde olup da manasını bildiği ayetleri okusun ki o düşündüğü mana tamam mı? onu kuşmağa daldırır. Artık emir ve yasaklarla alakalı olabilir, ahirete alakalı olur, cehennemle, cehenn cehenn cennetle tamam mı? müjde Müjdeleyici ayetler var, terhib edici ayetler var, emir ve yasaklar var, tavsiyeler var tamam mı? Yani Müslüman elinden geldiği kadar namaz esnasında okuduğu ayet ve sürelerin manasını ezberlemesi lazım. Ki o mana okuduğu zaman manasını bildiği için kalbine işleyerek orada ne yapacak? Orada huşuat alacak. Ve şeytan onu vesveseye vesveseye alıkoymaktan alıkoyacak Allah'ın izniyle. Çünkü Allah Celle diyor ki inna salate şüphesiz ki namaz o kişiyi kötülüklerden alıkoyar. Ve bu kişiyi kötülüklerden alıkoyduğu zaman Allah'ın izniyle şeytan ona vesvese yapmaz ve onu kandıramaz. <gülüyor> Şimdi bu hepsi önümüzde gelecek bu namaz. Bu hadis bazı alimler tasih eh, hasen demişler. Şah, yani hasen lighayrihi demişler. Ama İmam Elbani rahimeullah at ve diyor ki bu hadis sahih değildir. Ve bu biz bizzat bunları biz Allah'ın izniyle bu namazın terki konusunda bu hadisleri hepsini okuyacağız. Yani namaz meselesi vaktimizi çok alacak çünkü en önemli olan şeyleri zikredeceğiz Müslümanların mesela ihtilafa düştüğü bazı konuları dile getireceğiz, tamam mı? Ve hangi hadislerin sahih, hangi hadislerin zayıf olduğuna Allah'ın izniyle değineceğiz. Evet. Ve burada dikkat ediyorsanız demek ki İslam'ın rükünlerinden en önemli kelimenin şahadetten sonra en önemli şey nedir? Hı -hı. Namazdır. Ha. Evet. Diğer bir hadis-i şerifte İmam Ebu Davud'in rivayet edip İmam Elbay'in tasihih ettiği hadis diyor ki <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam diyor ki 5 vakit namaz 5 vakit namaz -ibad. Allah Celle Celaluhu 5 vakit namazı kulları üzerine ne yapmıştır? Fars kılmıştır. Ey bu kelime-i şehadeti getiren her Müslüman mutlak manada namaz kılması vaciptir, farsızdır. Kılmadığı takdirde dünyada olduğu müddetçe Allah'ın himayesinden kalkar. Ve biliyorsunuz Aleyhisselam diyor ki bir hadis-i şerifte diyor kim bir fecir namazını fecir namazını camide Müslümanlarla, cemaatle kılarsa o Allah'ın himayesindedir. Tamam mı? Allah'ın himayesindedir. Beş vakit namazı kılan bir insan Allah'ın izniyle Allah'ın himayesindedir. Tamam mı? فَمَنْ جَأَبِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا Her kim bu beş vakit namazı kılan ve bu beş vakit namazdan birisini de ihlal etmezse veyahutta namaz esnasında rükünlerinde, vaciplerinde, şartlarında ihlal etmezse diyor a.s. اِسْتِخَافَنْ بِحَقِّهِنَّ Kanı L enough Allahi gahda an yedirilahul aljannah. Beş vakit namazı kılan, tamam mı? Bu beş vakit namazı kılan. Ondan sonra bu beş vakit namazdan birisini ihlal etmezse, ey örneğin beş vakit namaz var, diyelim ki fajir namazını kılmıyor, burada ihlal etmiş oluyor. Veya hatta adetinden yatsı namazını kılmıyor, işten geliyor mesela yatıyor, yatsıya kalkmıyor. Bir bakıyor ki saat üç olmuş. Üçten sonra namaz kılınma sahih görüşe göre. Bazı alimler demişler ki yatsı namazının vakti fecir namazının vaktine kadardır. Bazı alimler demişler ki namaz yatsı namazının vakti gece yarısına kadardır. Ve bu konuda ihtilaf var ama en doğrusu en doğrusu sahih görüşe göre yatsı namazının vakti gece yarısına kadardır. Gece yarısı mevsimlere göre değişiyor. Yaz mevsimine göre, mevsimi ayrıdır. Kış mevsimi ayrıdır. Tamam mı? Fe, bu Müslüman, bu beş vakit namazı kılarsa, ondan bir şey kaybetmezse veyahut da namaz esnasında rükünlerinden, şartlarından, vaciflerinden bir şey kaybetmezse veyahut da ihlal etmezse, o zaman Allah Celle Celaluhu o kulunu ne yapacak? O kulunu Allah Celle Celaluhu üzerine ediyor Tamam mı? Diyor ki o kulunu cennete koyacağım veyahut da cennete sokacağım veyahut onun yeri cennettir. Bu hadisi İmam Abu Davud rivayet etti ve İmam Elbani Rahim Ola diyor ki bu hadis sahihtir. <gülüyor> evet. El-Münafıkun suresinin 9. ayetinde Allah Celle Ceyha diyor ki ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ la لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ <اللّه> Ey iman edenler! Sakın, sakın, sakın, sakın. Tamam mı? Sizin mallarınız ve çocuklarınız sizi nedir? Allah'ın zikrinden alıp koymasın. Burada müfessirler ve özellikle Atâ Rahimahullah diyor ki buradaki zikrillah nedir? هِيَا الْمَكْتُوبَ Ey Allah'ın farz kıldığı beş vakit namazdır. Yani ey iman edenler sakın sakın mallarınız ve çocuklarınız namazı kılmaktan sizi alıp koymasın. Namazı kılmaktan veyahutta Allah'ı anmaktan sizi alıp koymasın. Onun için bazı insanlar dünyaya öyle bir giriyor ki tamamen giriyor. Ve girerken ey işiyle meşgul olurken artık o kişinin işi ne olursa olsun ticaret mi artık memuriyet mi neyse artık dünyada kendisinin uğraştığı o işi onu Allah'ın emretmiş olduğu farz namazlarından ne yapıyor alık koyuyor Allahu Ekber diyor biraz sonra kılacağım diyor işini yapıyor veyahutta evdedir mesela veya da özellikle şu maç maç şunu bunu falan seyredenler Allah-u Ekber diyor. Maç var. Adam Allah'ın emrettiği namazı kılmaktan alıkonuyor, ama o maçtan alık konmuyor. Yani o maç Allah'tan ve Allah'ın emretmiş olduğu namazdan çok daha değerlidir onun yanında. Eğer daha çok değerli olmamış olsaydı Allah-u Teala'nın tamam mı? Terkinden dolayı tehdit etmiş olduğu bu tehditten ne yapmardı? Korkar ve onu ona icabet ederdi. Onun için Allah'a diyor ki İstecibu ve la Allah ve Resulüne icabet ediniz. Hayya ala salaha hayya ala felah dediği zaman boşu boşuna bu mescitler kurulmamış. Boşu boşuna ezan okulmamış. Hayya ala salaha ey namaza geliniz. Hayya ala falah, ey camide namazı cemaatle kılmak o kişi için nedir? En büyük kurtuluştur. Falah demek kurtuluş demektir. Dolayısıyla burada Müslümanlar genelde işleriyle meşgul olup namaza maalesef şiddet önem vermiyorlar. Ve bazıları namazların tamamen terk ediyorlar. Veyahut da bazıları mesela o vakti kaçırdıktan sonra sonra evine geldikten sonra kaza ediyor. Bazıları kaza da etmiyorlar ve bu şekilde namazlarını doğru dürüst kılmıyorlar. Bazıları yüzde yüz terk ediyorlar. Bazıları bazen işte şunu terk ediyor. Bazen onu şu farzu, o farzu, bu farzu tamam mı? Ve bu şekilde namazı ne yapıyorlar? Önem vermeyip namazı ihlal ediyorlar. Namaz kılmayan bir insan dünyada ne kadar zengin olursa olsun, ruhen hiçbir zaman mutmain değildir. Onun için Avrupa toplumuna baktığınız zaman, adamlar bu kadar zenginlik, bu kadar eman, bu kadar şey içerisinde olmalarına rağmen, yine rahat değildirler. Adam bin bir çeşit şeyi başvuruyor, yine mutlu olamıyor. Ama... Allah Celle Celaluhu birisinin sebebiyle o kişinin kalbine hidayet verdikten sonra kalbinde bulmuş olduğu o sıkıntılar hepsi gidiyor. Anlıyor ki demek ki onun kalbindeki sıkıntı neydi? Namazın eksikliğiydi. Şey İslam'ın eksikliğiydi. Ve kişi İslam olduktan sonra namaz kılması gerekiyor. Kelime-i şehadeti getirdikten sonra, iman ettikten sonra namazı kılmak mecburiyetindedir. <gülüyor> He, tamam, bitti mi bakayım? ama vakit bittiyse vakit bittiğinden dolayı burada dersimize son veriyoruz. Rabbim ve Vasahep verirse gelecek hafta inşallah bu konuya devam edeceğiz. Hadda Allahu ve Muhammed